Ne kadar da çok uyuyorsun dedi tatlı bir kadın sesi. Ordinov başını çevirerek baktı. Ev sahibesinin eğilerek cana yakın, güneş gibi parlak, gülümseyen güzel yüzüyle kendisine baktığını gördü. Hastalığı ne kadar da uzun sürdü dedi ev sahibesi. Yeter ama kalk artık. Neden kendini bu kadar zorluyorsun? Arzu ekmekten tatlı, güneşten güzeldir. Kalk canım kalk. Ordinov kadının elini yakaladı ve sertçe sıktı. Hala rüyadaymış gibi geliyordu. Dur, tamam, sana çay hazırladım. Çay içer misin? İç, iç kendini daha iyi hissedersin. Ben de hastalık geçirdim, biliyorum. Haklısın, içecek bir şey getirsen iyi olur. Ordinov zayıf bir sesle karşılık verdi ve ayağa kalktı. Hala çok halsizdi. Sırtında bir ürperti hissetti. Her yanı bütün kemikleri kırılmış gibi ağrıyordu. Ama kalbi ferahlamıştı ve güneş ışığı görkemli parlak bir mutlulukla içini ısıtıyor gibiydi. Kendisi için yeni, güçlü görünmez bir hayatın başladığını hissetti. Başı biraz dönmeye başladı. ''Adın Vasili galiba değil mi?'' diye sordu kadın. Dün ev sahibinin sana Vasili dediğini duydum sanki. ''Evet, Vasili. Senin adın ne?'' Ordunov kadına yaklaşmıştı ama ayaklarının üzerinde zorlukla duruyordu. Sen diledi. Kadın Ordunov'un elini tuttu, ayakta durmasına yardım etti ve güldü. ''Benimki Katerina.'' İri parlak mavi gözleriyle Ordunov'un gözlerine bakarak cevap verdi. Birbirlerinin elini tutuyorlardı. Bana bir şey mi söylemek istiyorsun diye sordu kadın. Bilmiyorum diye karşılık verdi Ordunov. Gözleri karardı. Bak şu işe. Cancağızım topla kendini üzülme artık. Gel şöyle masaya geç. Burası güneş alıyor ama uslu otur. Peşimde dolaşıp durma. Genç adamın ayağının altında dolaşıp işine mani olacağını anlamıştı sanki. Şimdi geliyorum, bana istediğin kadar bakarsın. Bir dakika geçmeden çayı getirdi. Masaya koydu ve Ordunov'un karşısına oturdu. ''İç hadi'' dedi Katarina. ''Neyin var, başın mı ağrıyor?'' ''Artık ağrımıyor'' dedi Ordunov. ''Bilmiyorum, belki de ağrıyordur. Çay falan da istemiyorum, burama kadar geldi artık. Dayanamıyorum, neyin var bilmiyorum.'' Ordunov zorlukla nefes alıyordu ve Katarina'nın elini yakalayıp devam etti. ''Burada kal, yanımdan ayrılma, lütfen elini ver.'' Gözlerim kamaşıyor, sanki güneşe bakıyorum. Ordunov, sözcükler kalbinden kopup geliyormuşçasına ve heyecandan bayılacakmışçasına konuşuyordu. Hıçkırıklar boğazında düğümleniyordu. ''Vah zavallıcık, besbelli yanında hiç iyi bir insan olmamış, yapayalnız kalmışsın. Hiç akraban yok mu?'' Hiç kimsem yok, bir başımayım. Önemli değil, boş ver. Biraz kendime geldim, kendimi daha iyi hissediyorum. Ordunov sayıklar gibi konuşuyordu. Sanki oda etrafında dönüyordu. Ben de yıllardır insan yüzü görmedim. Bana öyle bakıyorsun ki, dedi Katarina kısa bir sessizlikten sonra. Nasıl yani bakıyorum? Sanki gözlerim seni ısıtıyor. Hani sevdiğin birine baktığın olur ya... ''Ben seni ilk sözlerini işittiğim anda kalbime aldım. Hastalanırsan yine bakarım sana ama yine de hasta olma. Sen iyileşince burada iki kardeş gibi yaşarız. Bunu ister misin?'' ''Tanrı vermedikçe bir kardeş bulmak kolay değil.'' ''Kimsin sen? Nerelisin?'' diye Ordunov zayıf bir sesle sordu. ''Buralı değilim. Ne yapacaksın nereden geldiğimi?'' Hani kara ormanda yaşayan on iki erkek kardeşle o ormanda yolunu kaybetmiş genç kız hakkında bir masal vardır bilir misin? Genç kız kardeşlerin evine rastlayınca içine girmiş, ortalığı bir güzel toplamış. Kardeşler eve dönmüşler ve bir kızın uğradığını hemen anlamışlar. Kıza seslenmişler, ortaya çıkmış. Onu kardeşliğe kabul etmişler, yanlarına almışlar. Bu masalı duydun mu? Duydum. Ordunov'un sesi fısıldar gibi çıkmıştı. Yaşamak güzel bir şey. Yaşamayı seviyor musun? Evet, seviyorum. Çok uzun bir yaşam sürmek isterdim, diye cevapladı o. Bilmiyorum, Katerina düşünceliydi. Ben ölmek isterdim. Yaşamı sevmek, insanları sevmek güzel, evet ama bak yine kül gibi bembeyaz oldun. Başım dönüyor. Dur, ben sana kendi yatağımla yastığımı getireyim. Başka şeyler de getiririm, yatağı buraya sereriz. Sen uyu, rüyanda beni gör. O zaman hastalığın geçer. Bizim yaşlı hizmetçi de hasta. Hem konuşuyor hem de yatağı hazırlıyor, arada bir de omzunun üzerinden gülümseyerek Ordunov'a bakıyordu. Amma çok kitabın var, dedi sandığı çekerken. Ordunov'un yanına gitti. Sağ elini tuttu, yatağı getirdi. Yatırdı ve üzerine bir battaniye örttü. Kitaplar insanı bozarmış derler. Katerina düşünceli bir tavırla başını salladı. Kitap okumayı seviyor musun? Ordunov uyuyup uyumadığının farkında olmadan ve kendini uyumadığını inandırmak için Katerina'nın elini daha fazla sıkarak evet diye cevap verdi. Efendimin de bir sürü kitabı var hem de çok. Din kitapları olduğunu söylüyor. Bana hep o kitaplardan bir şeyler okur. Sonra sana da gösteririm bana okuduklarının ne olduğunu anlatırsın. ''Anlatırım.'' Ordunov gözlerini kadından ayırmıyordu. ''Dua etmeyi sever misin?'' Katerina kısa bir sessizlikten sonra sordu. ''Biliyor musun?'' ''Ben korkuyorum. Çok korkuyorum.'' Kafasına bir şey takılmış gibi sözünü tamamlamadı. Ordunov kadının elini tuttu, dudaklarına götürdü. ''Neden elimi öpüyorsun?'' Yanakları hafifçe kızardı. Gülerek ve iki elini de uzatarak devam etti. ''Peki.'' Öp öyleyse. Ellerinden birini kurtardı ve Ordunov'un sıcak alnına koydu. Karışmış saçlarını düzeltmeye başladı. Yüzü gittikçe kızarıyordu. Sonunda yatağın yanında yere oturdu ve yanağını Ordunov'un yanağına dayadı. Ilık, nemli soluğu Ordunov'un yüzünde geziniyordu. Ordunov birdenbire Katerina'nın gözlerinden dolu tanesi büyüklüğünde sıcak gözyaşlarının erimiş kurşun gibi kendi yanaklarına döküldüğünü hissetti. Ordunov gittikçe halsizleşiyordu. Elini kaldıracak gücü bile kalmamıştı. Tam bu anda kapı vuruldu. Sürgünün tıngırtısı duyuldu. Ordunov ev sahibi ihtiyarın kendi bölümüne girdiğini duyabilecek kadar kendindeydi. Katerina'nın yerden kalkıp acele etmeden, sakin bir biçimde kitapları aldığını, çıkarken de ıstavroz çıkardığını gördü. Gözlerini kapattı. Birdenbire uzun, sıcak bir öpücük kalbine bir bıçak saplanmış gibi ateş kadar sıcak dudaklarını yaktı. Hafifçe bağırdı ve kendini kaybetti. O andan itibaren Ordunov için garip bir yaşam başladı. Bilincinin biraz bulanık da olsa yerine geldiği bazı anlarda aklına garip, kısır endişeler, mücadeleler ve acılarla dolu sonu olmayan bir rüya içinde yaşamaya mahkum olduğu geliyordu. Onu bunaltan uğursuz kaderine korku içinde karşı koymaya çalışıyor, ümitsiz bir kavgaya giriştiği bu zorlu dakikada meçhul bir güç ona yeniden vuruyordu ve tekrar bilincini kaybettiğini, önünde yeniden aşılmaz, dipsiz bir karanlığın oluştuğunu, keder ve ümitsizlik çığlığıyla bu karanlığa doğru koştuğunu hissediyordu. Yaşamsal çırpınmaların insanın bütün bedenine hakim olduğu, geçmişe aydınlattığı, şu andaki parlak anın zaferinin, eğlencesinin duyulduğu ve geleceğin bilinmeyen düşlerinin görüldüğü zamanlarda karşı konulmaz, amansız geçici mutluluklar bir an için görülüp kayboluyordu. Tıpkı açıklanamaz umudun insan ruhu üzerine hayat verici bir çiğ tanesi gibi düştüğü zamanlarda olduğu gibi, tıpkı mutluluktan avazı çıktığı kadar bağırmak istediği zamanlarda olduğu gibi, tıpkı bu zayıf etinin, bu düşüncelerin ağırlığı altında ezildiğini, yaşamla bağlantısını sağlayan iplerin koptuğunu hissettiği ve tüm yaşamın yenilenmesini, dirilmesini kutladığı zaman olduğu gibi. Arada bir yeniden uykuya dalıyor, son günlerde olanları tekrar tekrar görüyor ve bu olanları heyecan dolu bir dizi halinde hayal meyal hatırlıyordu. Bazen de hastalığını unutuyor, eski dairesini ve eski ev sahibini göremeyince şaşırıyordu. Yaşlı kadının gecenin ilerleyen saatlerinde her zaman yaptığı gibi zayıf ateşiyle odanın bir bölümünü aydınlatan, sönmeye yüz tutmuş, artık ısıtmayan ocağın yanına gelmemesini ve zayıf titrek ellerini uzatıp sürekli kendinden bahsetmemesini, kafasını kitaplardan kaldırmadığı için delirmiş olduğunu düşündüğü kiracısına sık sık dönüp bakmamasını akla almıyordu. Başka bir zaman da yeni bir daireye taşındığını hatırlıyordu. Ama ruhundaki bastıramadığı, kontrol edemediği arzuya rağmen neden ve nasıl taşındığını bilmiyordu. Ama onu nereye ne çağırmıştı ve işkence ediyordu ve dayanılmaz, nefesini kesen, tüm kanını emen hararetin sebebi kimdi? Bilmiyor, hatırlamıyordu. Sık sık büyük bir çaba göstererek elleriyle bir gölgeyi yakalamaya çalışıyor, yatağının yanında hafif ayak sesleri ve birisinin müzik gibi tatlı içten fısıltılarını duyuyordu. Ilık düzensiz bir soluk yüzünde dolaşıyor ve tüm varlığı duyduğu aşkla sarsılıyordu. Sıcak gözyaşları alev gibi yanan yanağını daha da yakıyordu ve aniden dudaklarında uzun tatlı bir öpücük hissediyordu. Sonra hayatının bitmek bilmez bir azap içinde kıvrandığını hissediyordu. Yüzyıllardır onun etrafında dönen tüm varoluş, tüm dünya durmuş ve yerini bin yıllık bir geceye bırakmış gibiydi.